Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyoda Damla Özler ve Rauf Kösemenle birliktesiniz. Yayın masamızda Başak Köktürk var bizlerle birlikte. Bugün hem zeminde iki konuğumuz var. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivalinden Tuna Özçuoğlu ve Pınar Öncül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E ben de hoş geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ne? Onu konuşacağız. Ve bir iletişim biçimi olarak e, bir festival kullanılabilir mi? Gibi büyük bir soru sorduk. Bu soru üzerine e, devam hmm. edeceğiz. Festival 18-19-20 Kasım'da. 2016 yılında tabii önümüzdeki günlerde. Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayındır, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Fethiye, Güzelbahçe, İstanbul, İzmir, Kartal, Kayseri, Konya, Manisa ve Mersin'de yapılacak. E, bu festival 20 şey, 19 il ve ilçede e, gerçekleşiyor ve eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Sürdürülebilir yaşam e, kolektifi diye bir kolektif var. Zaten e, konuklarımızla o kolektifi temsilen buradalar. E, böyle bir ...film festivali ve sürdürülebilirlik kavramı üzerine odaklanmış bir film festivalini konuşacağız. Hem programlardır konuştuğumuz şey... ...sosyal fayda iletişiminde yeni yöntemler, yeni mecralar, yeni fikirler nasıl ortaya çıkar... ...nasıl kullanılır ve nasıl gerçekten amaca, faydaya hizmet edebilirdi. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali pek çok açıdan bize ilginç bir örnek sunuyor. Özellikle sosyal fayda iletişimi olarak bir festival nasıl olur... ...ya da bir kavramın iletişimi için neden bir festival organize edilir diye ilk soruyu hemen ortaya atayım, üzerinde konuşmaya başlayalım. Bir hatırlatmak açısından şey söyleyeyim, Leviathan'ı lokmalara ayırmak başlığıyla bir program yapmıştık. Burada özellikle iklim değişimi meselesi gibi tek bir faydası, şey olmayan, faydası olmayan meseleleri nasıl parçalayıp anlatabiliriz, o katmanları içinde gizli olan... E, ...düzeyleri, katmanları nasıl anlatabiliriz diye. Bugün de biraz bunu konuşacağız. iki tane katman konuşacağız. Bir festivalin kendisinin bir iletişim aracı olarak, toplumla konuşmakta bir iletişim aracı olarak hali. Bir de e, bu festivali düzenleyen yerellerde e, bir tür kurumsal iletişim e, diyelim ona. E, buna benzer işler yapan insanlarla, aktivistlerle olan iletişimi. Yola çıkışıyla ha. başlayalım. ...ben her şeyden önce... Yani ...Pınar söz verdiği için... ...batladım orta. şey Her şeyden önce... ...festivali oluşturan yapı taşları... ...filmler onlara da değinmekte fayda var. Çünkü o filmler aslında iletişimin... ...çok güçlü olduğu... ...çok güçlü bir şekilde... ...kurgulandığı yapılar. Biz onları kullanarak... ...başka bir şey yapıyoruz, festival yapıyoruz ama... ...tabii filmlerin haricinde... ...o belgesellerin haricinde... Konuşmacılar, müzik grupları, yan etkinlikler türünden işi zenginleştiren başka boyutlar da var. Buradaki sorun, şimdi biz sebep-sonuç ilişkileriyle algılıyoruz ve anlatıyoruz. Yani hep gerekçelendirerek bir öncekine. O zaman düz bir çizgi çıkıyor. Halbuki ekosistem ya da etrafımızdaki sosyal sistemler falan genelde haritalar üzerinde tarif edilen şeyler. Yani bir satıh üzerinde. Belki üç boyutlu da olabilir. Burada bizim konuşma ve algılama tekniklerimizin çok yeterli olmadığını gözlemlediğimiz için aslında filmlere ve oradan doğru da festivale doğru geçtik. Evet yani e, ekleyebileceğim ne var şu anda bilmiyorum ancak bir görselin e, bir ekstra gücü olduğunu düşündük e, filmlerde bunu gördük bir konferansta saatler boyunca uzman bir insanın e, anlatacağı derinlikli bilgileri dinleyebilirsiniz ama 5 yıl 3 yıl 7 yıl içerisinde çekilmiş ve birçok yaratıcı insanın, uzmanın katkı verdiği bir belgesel, bir saat içerisinde süzme bir şekilde bir mesajı e, kuvvetli bir görsel e, bombardımanla sizi aktardığında çok daha rahat bir şeyleri anlayabiliyorsunuz. Biz bunu gördüğümüz için bir takım filmlerde böyle bir festivali yapmaya karar verdik. Bizim de amacımız aslında sürdürülebilirlik alanında, Çalışmak isteyen insanlarız biz yani. Bir şekilde toplumda da bu konuda e, yeteri kadar iletişimin olmadığını, bu kavramın çok iyi çok yanlış değişik şekillerde kullanıldığını gördüğümüz için... ...böyle bir festival girişimini 2008 yılında... Bir, bir, şey bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi e, kulaktan... Duyduğumuz bir şey beynin bir yerine, gözden aldığımız, okuduğumuz şey beynin başka bir yerine falan gidiyor ya. Böyle her birinin sorumluluk alanı farklı. Ee, yani kim insan duyarak öğreniyor, kim insan görerek, kim insan deneyimleyerek. Şimdi biraz kendi, yani ben şahsen kendi tabiatımda dinleyerek ya da okuyarak anladığımdan çok daha kolay anlıyorum. Hepsinin bütünleşik olduğu durumlarda. Biraz bu sistem algısı, sistem okuyuculuğu. ...sistem odaklı düşünme falan gibi şeyler... E, ...sanki e, bu mecralarda çok daha e, kolay anlatılıyor ya da e, aktarılıyor. Bu ee, noktada çok özür dilerim. Burada şey var... ...şimdi bunlar... ...bu filmler dünyanın farklı yerlerinden gelen filmler... ...ve dünyanın farklı yerlerinde belki de bizim... ...önümüzdeki yıllar içinde karşılaşacağımız ama... ...şu anda bilmediğimiz bir takım sorunlarla karşılaşılmış... ...ve bu filmler onları ele alıyor... Yani diyelim ki bir konferans yaptık. Bu konferansta alacağımız konuşmacıları, e, bu filmlerin konularının gerçekleştiği ülkelerden buraya davet edeceğiz ve onların bize anlatmalarını bekleyeceğiz. E, bunun lojistik sınırları bir yana, e, kültürel farklar, e, işte şeylerin kişisel yeteneklerin e, sınırları vesaire diye baktığınız zaman bu çok zor. Yani o o, o problemi gelince hayatın içinde yaşanmış bir belgeselden izlemek. Ee, ve bunun öyle çok da uzakta değil işte bir 5 altı bin kilometre ötede yaşanan ve belki de birkaç yıl sonra burada da yaşanacak bir sorun olduğunu evet. e, düşünmek daha kolay tabii. Yani sadece sistemli düşünen insanlar için de değil yani ortalama insanlara böyle bir mesele var sürdürülebilirlikte bir şey var ama bu moda bir kelime e, olmanın ötesinde bir anlam içeriyor demenin de bir yolu sanki. Empatiyi hareket, duyguları harekete geçiriyor. Empatiyle birazcık insanların anlamasını sağlıyor gibi geliyor bize. Düşünerek işte rasyonel bir takım verilere bakarak değil de olan olaylar, insanların durumları, o hikaye anlatımıyla beraber bir empati oluşuyor insanlarda. Evet, Burada şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Şimdi Tuna konuşma ve algılama tekniklerinin yetersizliği de konferanstan örnek verdik. Dinleyerek ya da okuyarak öğrenmektense hani film duygusunun film denen aracın birkaç duya birden hitap etmesiyle daha kolay algılanabilen mesajlar. Empati bir atmosfer ve duygusal şey yaratma için gerekli. Fakat bunların ikisini de. Şu anda bir örnek olarak söyleyeceğim, kolektif bir kampanya yaparak, reklam kampanyası yaparak da bunların bir kısmını karşılayabilirdi. Acaba bu işin bir film festivali haline gelmesinde ya da böyle bir araç kullanılmasında meselenin büyüklüğü ve dokunduğu alanların da etkisi yok mu? Rauf'un ilk söylediği gibi Leviathan bir meselemiz var elde, hmm. sürdürülebilirlik her alana dokunuyor. Ama o her alanı bir kampanyada, beş kampanyada, on kampanyada anlatma şansınız yok pek. Evet, o lokmaların sayısı oldukça fazla ee, ve onların yani, yani çok küçük parçacıklı puzzle'lar olur ya, e, onun gibi e, o büyük e, sorun. Hem Zemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, Örneğin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 Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Damla Özler'le birliktesiniz. Bu hafta Rauf bizimle beraber değil ama Felal Kabil her zamanki gibi yayın masamızda bizimle birlikte... Hemzeminde zaman zaman iyilik için yapılan müziklerden bahsediyoruz. Yani hayır plaklarından, e, belli bir sivil toplum kuruluşunun ya da belli bir faydanın, sosyal fayda için e, yapılmış kayıtlardan, konserlerden bu amaçla hazırlanan albümlerden bugün de bu türden bir gün olacak ve Hemzeminde iyilik için yapılan şarkılardan bir seçki yayınlayacağız. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Af Örgütü'nün 50. yıl albümünden bahsetmiştik. Orada kaldığımız yerden alalım ve ondan sonrasında devam edelim. Uluslararası Af Örgütü'nün 50. yılını kutlamak için 2012 yılında e, Ocak 24'te bir albüm yayınlandı. The Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International. Yani Amnesty İntern Uluslararası Af Örgütü için Bob Dylan'ın şarkıları. E, Bob Dylan'ın çeşitli şarkılarını... Pek çok ünlü isim seslendirmişti. Adele, Miley Cyrus, My Chemical Romance, Silver Sun Pickups, Kesha vesaire gibi. Ee, bu şarkılardan iki tanesini çalacağız şimdi. Ee, birincisi Shinedo Property of Jesus'ı seslendirecek. Diğeri de Lenny Kravitz, Rainy Day Woman'ı seslendirecek. Ardından hemzeminde iyilik için yapılmış şarkıları devam edeceğiz. Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo portaba nada y vas a encontrarte con él con él con él con él con él son cinco minutos la vida es eter en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo.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 La lluvia en el pelo, no importaba nada Ibas a encontrarte con él, con él, con él Con él, con él, que partió a la sierra Que nunca hizo daño, que partió a la sierra Y en cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Thank you.